Da Resullara iman o da 8. dersteyiz inşallah. Resullara da imanda mucizelerdeydik. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucize o da 3. derstir. Mucize ile ilgili 3. derseyiz. Bundan önce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini işledik. 11 tane mucizesini saydık. Bugün devam ediyoruz. Mucizeler nedir? Olağanüstü bir meseledir ile, nübuvvet iddiasıyla ortaya koyulur. İstediği zaman mucizeyi getirebilir. Kerametle mucizenin farkı nedir? Keramet istediği zaman gösteremez. Gösterdi şükreder. Ama mucize, peygamberler istedikleri zamanı üstü bir şey ortaya koyabilirler. Allah subhanehu ve teala, mucizeleri peygamberlerine dedik vermiştir. Bütün peygamberler ne mucizeyle gelmişseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen seni onu getirmiştir. Yani bütün resulların mucizelerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde toplamıştır. Artı Resulullah'ın bir farkı var. Dünyanın son peygamberidir. Ahir zaman peygamberidir. Dini ahir zamana kadar devam ettiği için en büyük mucizesi, kalıcı mucizesi nedir dedik? Kur'an-ı Kerim. Onu da ilk konuda işlemiştik. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in haricinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok mucize getirdi. Saysak bitmez. Sünnet kitaplarında, ciltlerde Dela'ilin nübüve kitaplarında bunları hepsini alimlerimiz, El Sünnet alimleri senediyle işlemişlerdir. Evet biz ee, birkaç tane topladık sembolik olarak yoksa hepsi değil on birden eşledik on ikincisi on ikincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden canlılar ona ne yapardılar saygı gösterirdiler ve onu ile konuşurdular canlı dedik insanın haricindeki varlıklar o da nedir hayvan Allah Teala hayvanı yaratmış bir canlıdır. Ama onunla insanın farkı nedir? O bizim dilimizi anlamaz, biz onun dilini anlamayız. Onu Allah Teala akıl vermemiş, bize akıl vermiştir. Ona ne kadar akıl vermiştir? O kadar akıl vermiştir. Hayatını kurur, yemeğini bulur, nasıl çok alır? Onun haricinde umbratorluğunu kuramaz. O kadardır onun için. oğluna seçim hakkı vermiştir. Hayvanla insanın farkı da budur işte. Bu canlılar bizimle yaşıyorlar. Bir kısmını bizim için Allah yaratmış. Çeseriz, yeriz, yetiştiririz. Bir kısmı bizimle yaşar. Bir kısmı nedir? Yabanidir, vahşidir, çöllerde yaşar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla konuşurdur. buların dilinden anlardır. Ayrıca bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem iman ederdiler hem gelip şikayet eder. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saygı gösterirdi. Bu nedir? Bir mucizedir. Olan üstü bir şeydir. Olur mu hayvan insanla nasıl konuşur? Kim konuşurdu? Hz Süleyman. Allah-u Teala onun da mucizesi öyleydi. Resulullah da konuşmuştu. Onun için bütün peygamberlerin mucizesini Resulullah dedik nedir? Yaşamıştı. Diyor ki Cabir İbni Abdillah büyük bir sahabi diyor ki bir gazveden bir savaştan dönüyorduk, çok geç kaldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaştan dönerken kafileyi de ne yapardır? Cözetim altına alırdır. Kendisi başa giderdir, sonra dönerdir, kafileyi araştırırdır. En sonuna kadar çim kaldı, çimin ihtiyacı var, dolaşırdır. Vakti bir tane sonda kalmıştır. O da kimdir? Cabir. Cabir ibni Abdillah geride kalmıştır. Bir devesi var, yaşlı devesi. Ne dedi ona? Cabir diyor ben geride kaldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem araştırma yapıyordu. Beni gördü. Fakale cabirun. Cabir mi bu? Uzaktan görünmüyor. Evet benim ya Resulullah dedim. Niye geç kaldın dedi. Niye geridesin? Yavaş yavaş yürüyorsun. Dedi ki benim devam geç kaldı. Yaşlıdır yürüme yürüyemiyor yani. O kadar yürüyor. Böyle yetiştirdim. Dür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indi, elindeki mihcem nedir? Sopa gibi böyle hayvanı yönlendiriyorsun. Onu ile geldi biraz şeyine vurdu, boynuna vurdu hayvanın. Ondan sonra Cabir min dedi. diyor mindim, sanki o deve, o deve değil. Felekad ra'aytuhu ekuffun ekuffuhu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor Resulullah'la mindim de Rasulullah Resulullah'la bu sefer bir sohbet etler. O suhbette başka bir hadiste geçiyor. İşte soruyor ya, ya Cabir ne yaptın? Diyor evlendim. Kimiyle evlendim? Bir dul kadınla evlendim. Niye dul kadınla evlendim? Bir Senin kendin gibi bir genç kadınla bakireyle evlenseydin. Cabir diyor babam öldü. Kız kardeşlerim var. Onun için duldan evlendim ki tecrübeli olsun. Bunları yetiştirsin vs. Aralarında bir diyalog geçiyor. Bu arada, bu aslında Resul, şey, Cabir diyor ki devem, devem artık Resulullah'ı e, geçmesin diye, hızlandı o kadar ne yapırdım? Ulağını çekiyordum. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geçmesin diye. Bu neye delalet eder? O deveye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzını vurdu. Yani ey deve toparlan, iyi yeri Allah'ın bereketiyle o devin olduğu gücü Geri döndü. Bu bir mucizedir. Yaşlı bir deva, genç bir deva, cibu oldu. O deva da de böyle güçlü kaldı, devam da etti. Yok sadece o seferde. Hatta o devani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Cabir'den satın alır. Allah yolunda vakfeder onu. Evet, o kadar güçlü bir deva olur. Ondan önce neydir o deva? Belki cesme için almazlar, diyorlar bunun yetmi olmuş. He? Yaşlıdır. Bu da e, Buharide geçiyor tabi. Sonra Hazret Ayşe'den bir başka hadise. Hazret Ayşe diyor bizim evde bir evcil bir hayvanımız vardır. Adını vermiyor. Ülemeler de bunun adını koymamışlar. Yani çedidir, yani davşandır, bunun gibi bir şeydir. Evde yaşayan hayvanlardan. Diyor ki Evde diyor bu çok yaramazlık yapardır. Tabi çedi, tavşan biliyorsunuz. Evde ne yapar? Hele özellikle eski, eskilerin evde Resulullah'ın evi gibi bir odadır. Zırplar, haraçat yapar, ora dımırlanır, bura dımırlanır, yemeği karıştırır. Diyor Hisset Ayşe Düyücü Fe iza ahassa sellem kad khar wabadha fe lem sellem fi al bu hayvan diyor Resulullah farkına varırdı Resulullah içeri girdi girmedi sesini duydu ayağının sesini duydu olduğu yerde hiç kıvırdamazdı. Hayvan öyle saygıyla otururdu Resulullah'ı izlerdi. Hiç hareket etmezdi Resulullah'ı diyor Haz Hazreti Ayşe diyor hareket etmezdir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem aziyet vermesin diye. Rahatsız yetmesin diye. Bu neye dalalettir? Bak hayvan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem saygısı var. Bu bir mucizedir. Evet. Sonra Abdullah ibn-i Cehfer radiyallahu anhu Hazreti Ayşe'nin şeyi de sahih olarak İmam Ahmet'te geçiyor. Sonra Abdullah ibn Cafer ibn Tayyar, Resulullah'ın salasa amcasının oğlu oğlu Abdullah Cafer ibn Tayyar'ın oğlu. Diyor ki Resulullah'ın bir gün arkasındaydım. Yani içisi Resulullah bir mütevazidir. Bir merkebe minseydir at olsun, deve olsun, eşek olsun, katır olsun hepsine minerdir Resulullah. Tavaziden demezdir ben Peygamberin Minerdir, arkasına da bir tenan alırdır. Yani arkasına kim alır? Yani bir lider kimsenin arkasına mindirmez. Araplarda bu yokmuş. Ama Resulullah alıyordu. Abdullah diyor Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasındaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde... Bir bostanın yanından geçtir ihtiyacını gidermek için bir ağızların arasına gitti. Ondan sonra diyor ki baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeye doğru gidiyor. İçeri doğru ihtiyacını gördükten sonra. Baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir deve. Deve oradan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru geliyor. Resulullah'ın önünde Durdu böyle devenin göz yaşı akmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah da devenin kulağının arkasını böyle okşadı. Deva sakinleşti. Sonra dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu devenin sahibi kimdir? Bir ansari dedi benim ya Resulullah. Dedi efela tetteqillahe fi hadihi elbehimeti allati emlek ki malakak Allah eya fa inne şeka eliye annak tucihu der ki bu devede Allah'tan korkmaz mısın bu Allah subhanahu wa taala bu devayı seni senin zimmetine vermiştir sen bunun malikisin senin için bunu yaratmış sen de buna sahip olmuşsun bu deva bana şikayet etti sen onu çok çalıştırıp az yeme veriyorsun Gördük mü? Ondan sonra o sahabi ansari diyor ki artık o devaydan eden ben arkadaş gibiyim. Hiçbir zaman diyor onu yani hem çalıştırdım hem yemeğini verirdim. Yani bir nevi biz anlaştık diyor. Kimin vasıtasıyla? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir rivayette de bir bostanda bir deva deva biliyorsunuz kızar. Çok nadir kızar ama kızsa da Yırtıcı bir hayvan olur. Kimse önünde duramaz. Bir deve de bir bostanın içinde öyle bir kızgın hale gelmiştir. Yırtıcı olmuştur. Kimse o bostana giremiyor. Resulullah geçerken bakar kalabalık nedir? Diyerler işte bu deve kızgındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gider oraya. Aynen. Girme Rasullah Resulullah. Bu kızmış sana zarar verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gider. Deve Resulullah'ı görer görmez. Celil Resulullah'ın önünde sücde yapar. Ondan sonra Resulullah onun başını okşar aynen. Aynen şeyi diğer bu hayvana fazla çalıştırsın az yemeği verirse sahibine. Allah'tan koru. Sonra ashabın birisi diğer ya Resulullah hayvan sana sücde etti yapalım. Hayır Resulullah diyer. İnsanlar insanlara sücde etmezler. Allah'tan başkaya kimse kimseye Sücde etmez. Eğer etme olsaydı ben derdim kadınlar kocalarına sücde etsin Ama hiç kimse kimseye sücde etmez. Bu da bir delildir ki hayvanlar ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan konuşuyordu. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şikayet ediyordu. Evet. Bunun cebi birçok hadiseler var. Biz kaç tanesini örnek verdik? Bir de kurt, bir çobanın kurt, bir rivayette, sahih bir rivayette, kurt çobanı, koyununu yakalar, çoban gelir onu ağzından alır. Kurt konuşur, diyor benim rızkımı, Allah'ın verdiği rızkı niye ağzından alıyorsun? Çoban diyor, enteresan diyor, kurt konuşuyor, evet diyor, bundan daha kurt konuşmak diyor, çok müşkület değil diyor çobana diyor kurt. Bundan daha önemli bir şey var. Medine'de bir peygamber çıkmış Allah'ın subhanahu teala ilminden haber veriyor. O daha mucizedir der. Çoban gelir Resulullah'ın yanına sallallahu aleyhi ve sellem anlatır Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bilele diyen insanları namaza çağır. Es salatu camiye dermiş. İnsanlar toplanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der çobana 40 bulara anlatmanı anlattığını. Ona anlatır. Kurt nasıl konuştu? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetini haber verdi. Bunun gibi çok hadiseler var. Yani çok böyle hadiseler var. Hayvanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem dillerinden anladılar, hem saygı gösterdiler. Evet. Bu On 13. mucizesi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem رُؤِيَتُوهُ مِنْ خَلْفِهِ فِي الصَّلَىٰهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesi, biz önüne nasıl görüyorduk, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadan da önlü gibi görerdir. Nasıl görebilir insan arkasını? imkanı yoktu Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görerdir. Biz nasıl görebiliriz? Önümüze bir ayna koyarız, arkayı göreriz. Ama ne kadar aynada arkayı görüyorsam, Tabii gözün gibi değil. Bak arabada bazen geri alırken aynadan bakıyorsun, sıkıştın dönüp kafanı. Çünkü insanın kendi gözü gibi olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadan da bile insanları görerdir. Enes İbni Malik'ten rivayette Buhari'de Bukhari, ee, diyor ki namaz kılılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize doğru dönerdir. Diğer de aqimu sufufakum. Saflarını da düzeltin, ikamet edin. Vetarasu. Tarasu nedir? Sıkışın, istiflenin yani. Feinni inni arakum min wara'i zahri. Ben sizi arkadan görüyorum derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz şimdi bunun yarısını diyoruz, o bir yarısını diyemeyiz. Resulullah azdı. İmam durarken diyebiliriz, tave tarasu. Ama diyemez ben sizi arkadan görüyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirenden sonra ya filan dedi bir taneye seslendi. Namazını düzgün kıl, kıl, kılamaz mısın dedi. Ben sizi dedi bir tane dedi namazına çeki düzen versin Allahu Teala'nın huzurunda durmuştur. Vallahi dedi, dedi ben sizi önden gördüğüm gibi arkadan da aynen görüyorum. Yani Resulullah imamlık yaparken sallallahu aleyhi ve sellem arkada cemaat nasıl durmuş, kim hareket ediyor, kim laubalikuluyor farkına varardır. Bu nedir? Bir mucizedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları arkadan görüyormuş. Bunu bir insan yapabilir mi? Yapamaz. Evet, on dördüncü mucize bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cansız Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem konuşurdur. Nasıl dedik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, mekçede bana taş vardır, kayalar vardır, dağlar, bana salam verirdir. Nübuvvetten önce. Ben şimdi onları tanırım. Şimdi onları tanırım nedir? Yani onları şu anda da bana salam veriyorlar. Taşlar Resulullah'tan konuşurdur. Bundan da bir mucizesi, Cabir bin Abdillih'ten rivayet edilen bir hadis o da Ebi Davud'tadır. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Heyber'i fethettikten sonra bir Yahudi kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikram babından yemek getirdi. Ne getirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi severdir? Ette, koyunda kolu severdir. Bunu hiç hiç biliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayvanın kolunu severdir. Kol da en mişah ettir, en taze ettir. Bud gibi değil. Bud sert olur. Kol daha imişah olur. Resulullah onu severmiş. Her şey bunu bilirdir. Hazret Ayşe de dürdür Resulullah'ı hayvan çesseydi kolu Resulullah için ayırırdık. Ama ne olurdu bu münasebetlerde? Sevdiği yemekleri Resulullah münasebetlerde erdi. Hayatını yaşamazdır, harzlamazdır o, o yemek için. Ama bulunduğunda da Affetmezdir, en güzel yerini yerdir. Fark buradadır. Adam var, yemekçi yaşıyor, adam var hiç yemek yemiyor. Diyor, ben takva babından yemeyeceğim. Kendimi nefis terbiyesi ederim. Hayır. İfrat, tefrit yoktur. Herçisi de üç taraftır. Orta yer. Ha, bulundu yeriz. Yesek de en güzelini yeriz, Resulullah gibi. Ama yemek için biz yaşamıyoruz. Yemek yiyoruz, yaşamak için. Onun için İmam Malik diyor ki, ben Et parası bulmasam, kitaplarımı satarım, et alırım, yerim, cüclenim Allah'a ibadette, ilim talabında, gece namazında. Denge budur işte. Evet, o kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla oturmuş, o kadın Resulullah'a dedi, bir ikram getirdim sana, ya Muhammed. Resulullah da hediye kabul ederdir, şafirden de olsa. Getirdi, bildi Resulullah kol sever, Koydu önüne. Kolu pişirmiş. ataşta getirmiş. Ama o kolu ne yapmış? Zehirlemiştir tabi. İçine zehir işletmiştir. Geldi önüne koydu. Yiyorlar. Resulullah aldı ağzında. Çeynedi yuttu. Ashab da yedi. Birden Resulullah dedi elinizi çek. Dedi. Her şey Ne oldu ya Resulullah? Dedi kol bana haber verdi. Ben zehirliyim dedi. Orada aninde birkaç tane Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabası vefat etti. O zehirlemeden. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de etkiledi o zehir. Ama hemen hacemet yaptırdı. içi umzunun arasından. O hacemet onu iyileştirdi. Ama bir rivayette de vefat etmeden önce Resulullah dedi o zehirin etkisiyle ben ölüyorum. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her, her, her mertebe ona layık görmüştür. Çim zehirden ölse şehittir. O mertebeyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem almıştır yani. Ki o mertebe velevçi nübuvvetin bir düşük mertebesidir. Ama her şerefe Resulullah nail olmuştur. Evet. Bak kol. Haber verdi. Nasıl dedik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken? Yemek Resulullah'ın elinde tesbih yaparmış. Zikir yaparmış. İbn-i Mesud'dir. O zikri de biz duyardık. İşte kol Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadına dedi ki niye böyle yaptın? Kadını çağırdılar. Niye böyle yaptın? Kadın dedi ki ben dedim bu eğer peygamber ise zaten buna zehir işlemez. Eğer peygamber değilse biz bundan şerrinden kurtarılır. Resulullah kadını affetti. Ne için affetti? Alimler diyorlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin gönderilmiştir. Madem benim hakkımdır affederim. Ama ne zaman affetmezdir? Ne zaman şeriatin emri çeynenseydir hadler olsaydı bir dene zina yaptı vesaire iş benim değil. Bu Rabbil Alemin'dir. İş bende oldu. Affedelim. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hafta neydir? İmamıydır. Önderiydi. Örnektir. Ama sonra rivayetlere göre sonra akşamsı ashab ölürken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadını getirdi. Kisas yaptı onu. Öldürdü o kadını. Neden? Çünkü kaç tane sahabaya sebep oldu. Şimdi burada anladık mı Resulullah sallallahu aleyhi ve ne kadar önder oldu bunu. İş bana kaldı, ben affettim seni. Beni öldürmeye kalktın ama ben affettim seni. El-afu endel makdila. Nedir? Gücün yettiği yerde affetsen büyük adamsın. Yok benim sana gücüm yetmiyor hadi affettim seni. Ya etmesen ne olur? Af, gücün yettiği zaman olur. Büyüklük o zamandır işte. Resulullah affetti. Ama sonra kısas yaptı. Neden yaptı? O kadını öldürdü. Çünkü ashabın ölümüne sebep oldu. İslam'da da bir tane öldürsen kısastır karşılığı. Sen ölürsün. Evet. Bu da 14. mucizesi. 15. mucizesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El intiqamul acil mimmen kânehu ve ânedahu sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'a kim inat etmişse? Kim hıyanetlik etmişse aninde cezasını görürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir taneye bedava sayıdır aninde çarpardı. Kim Resulullah arkadan hıyanet etseydir aninde cezasını bulurdu. Bununla da ilgili bir sürü ne var? Hadisler var, ayetler var bile. Mesela ne diyor şey ayetinde? Kalem surasında senesi muhu al al kurtum, diyor, Kureyşlerin işlerin efendileri için, olar için diyor, senesi muhu yani burnunun üzerine sürükleriz onu. İna kafina mustehzi'in seninle alay edenleri biz olar üstlendik dedi. Allah Teala. Onlardan ilgilenmesen. Biz üstlendik. Rabbil Alemin birden üstlense nedir onu? İqabı nedir? Şedidul ikabtır. Acısı elimdir. Sonra Çavşar Suresinde ne diyor Allah Subhanehu ve Teala? İnna e'ataynake el kevfer, inne şâni'eke huvel ebter. Nedir? Senin buğz onu o çesiktir. Resulullah'a alay ediyorlar. Buğz ediyorlar, alay ediyorlar. Resulullah'ın oğlu öldü Kasım, Mekçe'de. Kızları var. Ne diyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soyu biter yani. Kızdan gelmez soy Arap Arap'tan gelir. Yani adı biter. Oğlu yoktur. Adı biter. Resul, şey ne dedi? Allah Teala, İnne şani eke huvel ebtar. Sene buğz ederler. Onların adları kalmaz. Soyları kalmaz. Zikirleri kalmaz. E bak şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 senedir. Hepimizin en sevdiğimiz şahsiyettir. Nebidir. Ama olanın zikirleri var mı? Abu Cehil, Umayy ibn-i Halaf, Ebi Leheb bunlar nedir? Var ise de zikri kötülükte var. Soyları bitti. Evet. Halbuki Resulullah'ın soyu bile kalmıştır. Seyyidler bugüne kadar var kıyamete kadar da de devam edecekler. Evet. Bu da çok mucizeleri var bununla. Özellikle Mekke'de Medine'de devam etmiştir. Abdullah İbn Mes'ud. Bukhari'de rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelirdir Mekke zamanında. Mekke'nin yanın Mekke'nin Caaben'in önünde namaz kılardı. Namaz kıldığında işlerinde nadileri var. Oturma yerleri var. Yani eğlence yerleri, kahva gibi sohbet yerleri. Mekke'nin karşısında Kabe'nin. Hepsi aralarında yüz metre, elli metre. Böyledir eskiden. Resulullah'a alay edermişler. Bir gün Resulullah namaz kılarken Ebu Cehil demiş ki kim gider filanlar kurban koyun kesmişler. Koyunun iç organlarını bir çukurlar var. oraya atıyorlar. İç organlarını. Çim gider filan aile, şeyin iç organını getirir Muhammed'in üzerine atar onu. Diyor ki orada en şakileri, en betbahtları, betbahtları ciddi bir denesi kaldırdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde yaparken beline koydu onu. İç organ nedir? İşte midesidir, pisliğidir attı Resulullah'ın mübarek belini. Resulullah hiç namazını da bozmadı. Ondan sonra Hazreti Fatime geldi. Genç kız. Aldı onu. Ağladı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı. Namazı bitirenden sonra ne dedi? Allahumma aleyke bi Kureyşin. Üç sefer. Allahum. Aleyke bi Kureyş. Yani beddua bastı Kureyş'e. Yani Kureyş'i sana havale et Havale ettim. Kureyş kimdir? Yani Kureyş'in efendilerini ediyor. Ondan sonra diyor ki Kureyşler korktular. Çünkü Kureyşler inanırdılar. Mekçe'de bedda basmak müsteçaptır. icabetlidir. Mekçe haram bir yerdir. Mübarek yerdir. Sonra Abdullah İbni Mesut rivayet ediyor. Diyor ki, duydum ki Resulullah şöyle dedi. Dedi ki Allah'ım Kureyş'i sana havalet ettim. Allah'ım Allah'ım Ebu Cehli sen havale etti Yani sen hakkından incelin. Ve aleyke bi'utbete ibn ibni Rabi' Ütbe biliyorsunuz Bedir'de öldü. Ve Şeybe ibni i Rabi' kardeşi. Ve Velid ibni Utbe. Ve Umeyy ibni i Khalaf. Ve Uqbe bin Ebi Mu'id. Burada kaç tane saydı? Beş tane. i̇bn Mesud diyor. Altı tane saydı. İçisini ezberlemedim diyor. Diyor. Vallahi Vallahi Bedir'de hepsini ölü gördüm. Bedir savaşında. Klipte hepsini ölü gördüm. Hatta Resulullah olara diğer Ey Ebu Cehil, ey Utbe Allah'ın vaat ettiklerini gördünüz mü? Biz gördük. Allah bize söz verdi, öleceksiniz. Galip, biz galip geleceğiz, siz yenildiğe uğranacaksınız. Biz gördük bunu. Dediler ya Resulullah, bunlar ölmüşler. Hayır dedi, beni duyduğunuz gibi onlar sizin şu anda duyuyorlar. Alimler diyorlar, bu hadise bütün öller için geçerli değil, raci olan cumhurun kavli. Bu sadece o, onlar içindir. Bu da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem neydir? Bir mucizesidir. Gördüğüm mü nasıl Allah-u Teala intikam aldı onlardan. Evet, Enes diyor, Enes İbni Malik, yine Bukhari'de rivayet ediyor. Diyor ki, bir Hristiyan Adam vardı. Geldi Müslüman oldu. Resulullah'a da yakın oldu. Bize de yakın oldu. Hristiyandır, Müslüman olmuş. Bir de okup yazarlığı var onun. Bilirsiniz Arap'ta okup yazarlığı azdır. Ayrıca okup yazarlığı olduğu için ne oldu? Vahiy katibi oldu. Yazıyor Kur'an'ı. Ondan sonra Hristiyan oldu. Döndü, kaçtı gitti. Resulullah'ın yanından. Ciddiye kafirlerin çafirlerin tarafına geçti. Medine'de bu olay oluyor. Dür kafilelerin tarafına geçti. Dedi ki, dedi ki Muhammed bir şey bilmiyor dedi. Ben Muhammed'e Kur'an'ı öğretiyorum. Ne desem Muhammed onu onu diyor. Ben de onu için onu yazıyordum. Ondan sonra iftira etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün sabah kalktılar, baktılar ölmüştür. Allah yaşatmaz. İntikam alır dedir ki mucizenle adı budur. Ölmüştür. Ondan sonra ne yaptılar? Dediler o çoy ehli, çafirler müşrikler buna göttüler, gömdüler. Yarın sabah baktılar bu yer üzerinde bir de türbe kazılmış bir dışarı atılmış. Dediler bak bu Muhammed'in ashabı böyle yaptı. Döndü ya olardan şey olsun diye bunu çıkartmışlar. Bir de gömdüler onu. Bir de yarın geldiler attı. Bir de dediler üçüncü de üçüncüde öyle gömdüler ki üzerine taş koydular. Bir de çık bir de yer üçüncü gün bir de atton dışarı. Yer kabul etmedi onu. Yer bile kabul etmiyor onu. Ondan sonra anladılar bu Muhammed'in işi değil, ashabın değil. Dediler bu lanetlidir. Attılar onu gitti. Bıraktılar yerinde. Dür ki ondan sonra bir yağmur olur, sel gelir, sel götürür onu cide. Bu neye dalalet eder? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim inat etmişse, kim hıyanatlık etmişse aninde ondan Allah Subhanahu ve teala intikam alır. Bunun gibi çok var. Çok var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey yapmış, Allah teala intikam almış, ölmüştür. Evet. 16. Mucizesi Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Subhanahu ve teala Resulullah'a hıfz etti. Bu da bir mucizedir. Önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı onu kuruyordu. Bilirsiniz e, e, Mecce'de bile Abu Talib onu kuruyordu müşriklerden. Ondan sonra e, Beni Haşim Resulullah'ın çemberi aldılar. Ondan sonra Resulullah hicret etti. Medine'ye geldiğinde Resulullah'ın etrafında ashaba bekçilik tutardı sabaha kadar. Gündüzde bekçiler varydı. Bir gün gecenin yarısında Resulullah çıktı dışarı. Dedi bekçilere dedi artık siz gidin. Neydi ya Resulullah?" dedi Allah subhanahu Teala üstlendi beni korumayı. Yani Allah subhanahu Teala taala hıfz etti Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Hefz etti. Bu delalettir alimler diyorlar. Onun için kimse Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Aziyet veremedi. Tabi Allah Teala Resulullah'ını Mecce'de de hefz etmiştir. Medine'de ne oldu? Resmi oldu. Bu mucizedir. Mecce'de hefz etmiştir o ama. ama Medine'de ne oldu? Ayetlendi. indi. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئُونَ مُسْتَحْزِئِينَ Biz senin alay edenleri biz üstlendik. Artık bekçilik yoktur. Kimse Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kurumuyor. İşte Ebu Hureyre diyor ki diyor ki Abu Cehil geldi bir gün dedi hala Muhammed Meke'ye gelip Kabe'nin önünde namaz kılıyor. Kızmıştır dedi yani sözde. Evet gelip kılıyor dediler. Vallahi dedi vellati vel, vel uzze. Lat ve Üze'ye yemin olsun. Bu sefer celse ciderim onu, ayağımla başını ezerim. Üzünü yere sürerim. Sücdeye giderce. Her çeşit oldu? Hedefe çitlendi. Abu Cehil, efendidir, güclüdür. Her çeşit hedefe çitlendi. Baksın ne olacaktır. Bekliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de geldi. Namaz kıldı. Ondan sonra Abu Cehil ciddi Yetişti Resulullah'ın yanına. Aralarında bir az mesafe kaldı. Hızlı bir şekilde döndü. Sap sarı kesilmiş. Nıtkı kesilmiştir. Dediler ya Ebel Hakem ne oldu sene ya böyle geldin? Korkmuşsun sanki cin, cin çarpmış seni. Böyle korkmuşsun. Dedi Ebel Hakem dedi ki e, he, Dedi ki İn beni ve binenin lehindekan, min narin ve ve ejniha. Vallahi dedi ben muhammetten benim aramda bir vadi gördüm ataçdır içinde kanatlar vardır çarpınıyordur acayip bir şey hiç görmemişim böyle. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki abu cehil böyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Valludana minni." Vallahi bena yakhun düşseydir la hatafatul malaikatu udwan udwa. Uvva. Bena melekler onu parça, param parçalardı. Parça parça kopartırdılar onu. Bugündür ki Abu Cehil aynen geldi dedi ben gideceğim Muhammed'i evine ihanet edeceğim ona. Mekke'de aynen. Dür ki Abu Cahil kapıyı çaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı kapıya. Ne oldu ya Abu Cahil? Müslüman olmaya geldin. Demiş. Dür ki Abu Cahil'in nıtkı kesildi. Yanında da bir Arabi var. Dür nıtkı kesildi. Geri begeri koştu gitti. Ne oldu ya Abu Cahil? Ebu'l-Hakam dediler ona. Dedi ya azmış bir erçek deve gördüm. Böyle bir deve hiç görmemişim dedi. Muhammed'in arkasından ne bakıyordu evin içinden. Neredeyse beni parçalayacaktır. Halbuki yoktur mucize. Bunun gibi ne var? Çok meseleler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anhu aynen Buhari'de anlatıyor. Diyor ki Ühüd günü diyor Resulullah, Ühüd savaşı bilirsin çok acı ve çetrefilli ve çok bir şey savaşıydır. Musulmanlar önce galip geldiler. Resulullah'ın emrine karşı çıktıkları için ne oldu? Mağlup oldular. Resulullah yaralandı. Mübarek yüzleri yaralandı, kanadı, dişleri kırıldı, ön dişleri. Diyor ki, Öhüd savaşında Resulullah sıkışırken gittim Resulullah'a sarılayım. Baktım içi adam yanında savaş ediyor onunla. Bayez elbise girmişler. Öyle çetin savaş ediyorlar ki, bundan önce öyle savaşçı hiç görmedim. O adamı da ne önce görmüşüm ne Ehud'den sonra göremedim onları diyor. Bu ne demektir? Yani melekler Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Kuruyorlar. En zorda. Yoksa Resulullah'ı Ehud'de kurudu? Evet sahabe toplandı ama Arap şeyler ne yaptı müşrikler? Hepsi tek vuruşla dediler girelim. Plan buydur zaten. Muhammed'i sıkışlarımı öldürelim. Biz Muhammed'den kurtarsak İpin ucu dağılır, bunlar Müslümanlar dağılır. Hiner Muhammed'tedir dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bak gördünüz mü? Allah Teala onu böyle kurudu. Evet. Bir rivayette de Resul e, Cabir bin Abdullah diyor, bir gazveden dönüyorduk, bir savaştan dönüyorduk diyor. Yorgun her çeşit bir ağac buldu, bir çoşa buldu. Orada biraz dinlenip ne yapıyor? Uyur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir ağacın altında uyudu. Ondan sonra Resulullah uyumadan önce kılınçlarını yan yanlarına Resulullah diyor kılınçını ağaca asmıştır. Bir Arabi de müşrik bakmış. Resulullah yalnız ashab biraz ondan uzak. Resulullah da uyumuş. Celmiş kılıncını çekmiş Resulullah'ın. Bedevi Arabi'nin kılıncı olması söyledi. Çekmiş kılıncını, o arada durmuş Resulullah'ın başının üzerinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözünü açmış. Demiş ki Arabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gözümü açtım baktım elinde kılınç saldağı yani çıplak kılınçten durmuş. ''Ya Muhammed seni benden kim kurtarır?'' Hemen öldüreceğim seni. Sen kılınçsız. Ben de elimde yani böyle hareket yapsa Resulullah'ı öldürür. Bu durumdadır. Seni benden kim kurtarır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi ona? Allah Dür böyle derken kılınç halinden düştü. Arabinin. Ondan sonra o Arabi Müslüman olur dedi. Ashab böyle derken Resulullah'ın sesini duydular. Hepsi koştu. saçın olun dedi. Panik yok. Bir şey yoktur. Nedir ya Resulullah? Dedi işte bu Arabi geldi. Kılıncımı çekti. Bana dedi kim kurur seni benden? Allah dedim. Kılınc düştü. Şimdi de kardeşiniz oldu. Gördük mü? Allah onu kuruyor. Bunun gibi hadiseler çok var. Bu mucizedir. Allah onu kuruyor. Evet. 17. mucize: Ukubeti men lem yuwqqire, yuwqqir qawluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Resulullah'a saygı göstermeseydi, ani ne olurdu? Ukubeten ahil olurdu. Biz ne diyoruz? Ağamza çarpılır mıydı? He? Evet. Aninde Allah Subhanahu teala mucizesini ona Resulullah'ta göster. Resulullah'ın mucizesini onda gösteriyor. Olay İyas ibn Selm ibn el Akwa dedi ki bir adam Resulullah'ın yanında yemek yiyordu. Sol eliyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ona sağ eliyle. Dedi yapamam. Kibrden Bedevilerde çok çibir varmış eskiden. Utandı ya dedi sol çünkü emir bilme arufa ne almankar Aslında cizli olur. Ama bu adam sol elden yiyor. Bu nedir? Mâlumun mina dini bil zorûra dinden bir şeydir. Bir dene şeyini e, günahını ilan etmişse onun ribeti olmaz. Ona direkt söyleyebilirsin. Ama bir hataysa çaktırmadıysan ona gizli söylemek daha önemlidir. Yerine göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne dedi? Nebidir. Yol göstericidir. imamdır. Dedi sol elinle yeme sağ elinle yeme. O kibirden dolayı dedi yemem ben dedi. Yapamam dedi. Sahabi diyor ki Vallahi diyef fa ila fihi. Diyor, böyle dedikten sonra artık elini ağzına ikinci lokmayı alamadı. Ne oldu? Felci oldu eli. Dondu el. Neden? İşte Resulullah'ın emrine karşı geldi. Bunun gibi çok hadiseler var. Bir hadise de Said ibn Musayyab an ebîhi babasından diyor ki Said Tabiiydi. Babasısa Habeydir, Sa'idi bin Ebî Müseyyeb'den. Diyor ki, bir adam bizim Aşîvetten, bizim şehirden Resulullah yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi: "Mesmuke. Adın ne senin?" Dedi: "Hazanun, yan Hazlun." Benim adım üzüntü. Üzüntü yani hezen Üzüntü. Eskiden öyle adları da var, Bizde de var mesela. Üzülme vesaire. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tane adı kötüyse İslamiyet'te ölçü var. Resulullah değişirdir. Mesela bir dene geldi dedi adın nedir? Dedi Abdullah'dır. Dedi sen Abdullah'sın. Her ne gelseydi. Bir dene geldi dedi adın ne dedi? Savaş. Adım savaştı. Dedi sen silimsin. Salimsin. Savaş güzel bir isim değil. Onun için savaş koymak caiz değil ha arkadaşlar. Bunu da bir de not düşerim. Resulullah savaş adını değiştirmiş. Biz tefaül isimler, güzel isimler koyarız. Çünkü kıyamet gününde isimlerimizden babalarımızın ismiyle bizi çağırırlar. Kıyamet gününde. Neden? Onun için Resulullah diyor adlarınızı o çocuklarınızın adını güzel koyun çünkü adlarıyla babaları adıyla çağır. Ha bizde bir rivayet var. Burada da bir prentez arasında. Ne derler bizde avam? Deller Yani de kitaplarımızda yazıyor maalesef. Muhteber değil yani. Bazı kitaplara yani takvim yapraklarına özellikle Türkiye'ye geçer. İnsanlar der anası adıyla çağırılır. Duymuşsunuz değil mi bunu? İnsanlar kıyamet gününde anaları adıyla çağırılır. Bu yanlıştır. Bu İsrailiyettir. Bunu Yahudiler kurmuşlar. Hristiyanlar da bunu onaylamışlar. desler. İsa bin Meryem. Halbuki İslam'da kıyamet gününde her çeşit babası adıyla çalınır. Onun için Yahudilikte ne var? Soy anadan gelen soy önemlidir. Baba önemli değil. Yani bir tane Yahudi olmak için anası Yahudi olması lazım. Babası gayri Yahudi olsa önemli değil. İslam'da nedir? Önemli olan babadır. Onun için biz ehli kitap kadınlarla evlenebiliriz. Ama çocuklarımız Müslüman olur. Evet. Diyor ki Resulullah ona dedi, senin adın nedir? Dedi hezen. Dedi ente sehlun. Sen yani bundan sonra sen sehlisin. Sehl kolay. Sehlisin. Adın sehl koydu. O ne dedi? Ağırına gitti. O hidayete, hidayet ona nesip olmayanı Arabilerdendir. Bedevi katıdır. Aynen o elini kaldıranlardandır. Yani elini dediye yiyemem dedi. Diyor ki, dedi ki, vallahi dedi benim babam ne adımı koymuş onu hiç değiştirmem dedi. Yani bana babam hazen demiş, ben niye adımı değiştireyim? bir aldı onu. Said diyor ki, Said, Büyük İmam Tabi'ndir. Diyor ki فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةِ ف۪ينَا بَعْدُ Vallahi diyor ki bırak kendisini o üzüntü bizim şehre bile yansıdı diyor. Halbuki adını sehel etseydir o, o insanların bile ne olurdu işleri her işleri kolay giderdi. Dur biz her zaman o yüre üzüntü içindeydik. Her zaman üzüntü içindeydik. Bu da buharde geçiyor. Bu ne demektir? Bu demektir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhalefet etmemek lazım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün de bizi de şunu mi bu? Evet eder. Resulullah bize bir emir veririz tutmuyoruz sözünü. Bu da çık kısmıdır arkadaşlar. Biri eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir emir vermişse mesela sakal bırakın diyor. Biz ne diyoruz? sakalımızı kesiyoruz. Ama ne diyoruz? Evet sakal bırakmak sünnettir. Resulullah'ın emridir ama biz nefsimiz zayıfe düştük. İnşallah bırakırız filan yaparız. Bu nedir? Bu eyvallah. günah işliyorsun ama günahını biliyorsun. Allah bu iman bırakıyor seni itiraf edersin. O imandan dolayı da bir gün Allah sana sakali nasip eder. Ama sakalin kesiyor. Ya kardeşim Resulullah dememiş sakalı bırak. Siz yanlış anlıyorsunuz. İslam'da sakal şart değil. Önemli olan gönül temiz olsun filan. İnat ediyorsun. Sakali çesiyorsun. ha? Yorum tevilsiz inad ediyorsun. Yani de batıl tevil ediyorsun. Eydi bu seni tutar mı? Evet bu tutar seni. Vesaire bütün meseleler bunun gibi. Resulullah'ın bir emri var ise ona semi'na ve ata'na deriz. Müslümanın sembolü budur zaten. Eşittik, itaat ettik. Sahabeler niye sahabe oldular? Kitaba geçtiler, Kur'anı kıyamata kadar adları okunuyor. Birinci toplum, birinci kuşak, birinci toplum örneği kıyamata kadar. Bizim için. Çünkü semihna vata adana nedir? Zirvetteydiler. Rükü'tediler. Mescitte bir sahabe geliyor. Ey Müslümanlar diyorum. Kible değişildi. Beyt-i Mekdis'ten Haram'a çevrildi. Bak eşit. Semihine vatane. Rükü'te dönüyorlar yüzlerini meçeye doğru. İmam rükü'te yol atıyorlar imam için. İmam yürüyor rükü'te ön taraftan gidiyor, bir ön tarafa oluyor. Ondan sonra namazlarına devam ediyor. Bu nedir? Bu itaatin ziruvvetidir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle sahabe yetiştirmişti. Onun için bu sahabeler Allah zefe. Biz bugün de bizim toplum niye gerideyiz? Niye Musulmanlar zeferde değil? Bak her yerde Müslüman kesiliyor. Her yerde Müslüman eziliyor. Gayrimüslimler yaşıyorlar. Yani çok lüküste yaşamayan en azından geçiniyor. Ama her yer Musulman ülkelerinde kargaşa var. Yani açlık var, yan kan gövdeyi götürüyor. Yan zulüm var, yan tağutlu var, yan en azından sümürgenlik var Neden? Çünkü hakkıyla biz eşittik, itaat ettiği yerine getiremez. Kendimize göre bir İslamiyet seçmişiz. Orta yol. Evet. On sekizinci Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duası müstecavidir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede dua etseydir ani Allah subhanahu Teala onu ne yapardır? İsticabi ederdir duasını. Bugün Enes İbni Malik diyor ki Resulullah Cuma namazında hutba veriyor. Bir Arabi girdi ya Resulallah dedi çoluk çocuklarımız, hayvanlarımız, davarlarımız susuzdan azlıktan neredeyse mırdar olacaklar. Helak olacaklar. Dua et bize Allah Teala yağmur yağdırsın. Çünkü neden? Yağmur olmasa bitki olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini kaldırdı dedi. üç sefer dedi. Allahumma gizne, Allahumma gizne, Allahumma gizne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazında dua ederken elini kaldırmazdır. Ne yapardı elini? Sak böyle yapardı dua edenden. Ama isti, istigatı yani yağmur duasında elini böyle kaldırırdı yükseke bu bayazlığı görünürdü. Allahumma gizne, Allahumma gizne, Allahumma githna. Diyor ki, Enes diyor ki ubel ederken sema masmavi küçücük bir bulut yoktur. Diyor. diyor namazdan çıktık bir cürültü bir bulutlar toplandı bir güneş gitti eva varmadan bir yağmur geldi 6 gün kesilmedi. 6 gün yağmur devam etti. Diyor ki ikinci cumaya Resulullah aynen hutbadadır. Bir tanesi çift geldi dedi Ya Rasulallah. Ee, ya şu helket il amwal, wanqatagat al subul fadu Allah anna. Dedi mallarımız hala çoldur. Bunyalarımız yıkıldır. Yollarımız kesildir. Eskiden çamur evler vardır. Çok su yağmur yağmur ıslanır bir sefer yıkılmaya nedir? Adaydır. Yollar da çesildi. Dua et de yağmur dursun bu sefer. Bak insan oldu işte. He? Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini kaldırdı. Allahumma havaleyna ve aleyna. Bu yağmuru atrafımıza, üzerimize değil. Yağmurun çokluğunu, zerelini atrafımıza, üzerimize değil. Allahümme alel ekimmi vel adribi. Çukurlara, gözlere, derelere gönder. Ve butun evdiyeti ve manabeti şeceri. Derelere, yeraltı ırmaklarına ve ağazın köklerine gönder dedi bunu. Bu suyu. Vallahi Enes diyor ki, Namaz bitti, camiden çıktık, güneşten, güneşsiz girdir, güneşten yürüdükleri, yağmur çesildi. Bundan daha güzel, aninde dua, iyidir. Allah Teala yapabilirdir, yağmur yaksın bir gün, ondan sonra çesilsin. Niye? Rasulullahın bugün de biz dersini yaparız diye, bize ibret olsun diye. E, kıyamata kadar da bu devam ediyor, mucizesi. Resulullah'ın mucizesiyle yağmur yağdı, mucizesiyle yağmur çesildi. Duası nedir? Aninde mustacabidir. Dersi bitirmeden önce şeyi de diyelim, Abu Hurayra'nın meselesini de işleyelim. Abu Hurayra radıyallahu anhü, biliyorsunuz, hadis ravisidir Abu Hurayra. Üçte bir dinimizi Abu Hurayra rivayet etmiştir. Abu Hurayra geldi dedi ya Resulallah, ben kendime adadım senin hadislerini ezberlemeye. Bana dua et dedi. Ezberleyemiyorum senin hadislerini. Diyor elime koydu buraya dua etti benim için. Öcünden ne cirdi kulağıma? Hiç unutmadım diyor. Bir günde diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Abu Hurayra diyor ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki e, ben şimdi bir şey söyle, sahabeler dediler, niye Abu Hurayra'yı bu kadar söyle? Hadis rivayet ediyorsun, çok. Dedi, siz ticaretteydiniz, muhacir ansarlar. işleriniz vardır. Ben takir adamıydım, işim yok yokuydu. Resulullah yanında ne yeseydim, o çarıydı. Bazen Abu Hurayra biliyorsun, camide azlıktan düşerdi. Takati yoktu. Diyor ki Abu Hurayra, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Men yapsu thaubuhu felen yunsa shayen şey semi'ahu minni. Kim eteğini serse şu anda konuştuğumu duysa artık benden hiçbir şeyi unutmaz. Diyor ki ben de eteğimi sardım Resulullah'ın hadisini duyduktan sonra büzdüm eteğimi ondan sonra hiçbir şeyi unutmadım. Onun için Abu Hurayra bizim neyimizdir? Senedimizdir. Bütün ümmet severdir onu. Bir de anasının meselesi var. O da çok enteresandır. Gerçek biraz uzundur. Ama kısaca anlatacağım onu. Yani. O da Bukhari'de geçiyor. Müslim'de geçiyor. Diyor ki, Abu Hurayra radıyallahu anhu, Diyor ki, benim anam müşrikeydir. İman etmiyordum. Bu kadar geliyordum, davet ediyordum onu, iman etmiyordum. Diyor, bir gün Beni de kızık olsun diye Resulullah'a kaba söz söylerdin önümde. Diyor bir gün geldim eve beni öyle kaba söz söyledi dayanamadım diyor. Evi terk ettim çıktım. Resulullah'ı söğür çift ediyor Resulullah. Dayanamadım geldim Resulullah gördü beni. Neyin var üzgünsün ya Ebe dedi. Dedi işte benim ya Resulullah anlamın meselesi böyledir. Bana öyle diyor Beni şey olsun diye sana ediyor, Dua et ya Resulullah onun için anlama Allah hidayet versin. Anlamı çok seviyorum dedi. Ona da iyi bakmayı istiyorum. Anlama Allah hidayet versin. Ben yaptım ya olmuyor. Dua ediyorum olmuyor. Tatlı dilden anlatıyorum olmuyor. E benim anlamdan da başka kimsem yoktur. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allahümme ihdi ummi edihureyre Allahum dedi. Abu Hurayra'nın anasına hidayet ver. Abu Hurayra diyor ki Abu Hurayra mutlak teslimiyet sahibi, imamdır. Emnen ve saddakna demiştir. Semi'na ve ata'na. Bunda imamdır Abu Hurayra. Diyor ki Resulullah öyle derken ben dedim tamamdır. Resulullah'ın muhakkak duası kabul oldu. Güne yüzle koşarak gittim eve. Kapıyı çaldım. Annem ayağımın sesini dur buraya sen misin dedi. Dur cülme dedi. Neden ya anacım dedi. Dur dedi. Elbisemi değiştirin başımı bağlıyorum. Dur cüldim içeri ondan sonra izin verdi. Beni görer görmez dedi Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Dur bele derken ben ağlamaya başladım. Abuhurayra Tabii neden orada diyor hadiste geçiyor anasını çünkü mesafe kısa diyor ki anası demiş cirmeya banyo almış. Müslüman ol, olacaktır usul almış. Çünkü müslüman olan çafir usul alması lazım. Yeni müslüman olması için bir çafir müslüman oldu boy abdest alması lazım. Diyor ki şahadet verdikten sonra Resulullah'ın yanına geldim. Sevinçten ağlıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya Resulallah vakti ben gülürüm ya Resulallah dedi Allah duanı senin kabul etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şükretti Allahu Teala'ya. Sonra dedim ya Resulallah dua et. Beni ve anlamı Müslümanlar sevsin biz de onları severim. Diyor Resulullah tasallahu aleyhi ve sellem dua etti. Diyor öcünden ne dedi Resulullah? Allahümme, habb'g abdka haza ve ammu ila gibadk al mu'minin, ve habb'g ve habb'g elihi mu'minin. dedi bu kulunu, yani Abu Hureyra'nın ve anasının bütün müminlere sevindir. Bütün mu'minleri de bulara sevindir. Ondan sonra diyor Abu Hureyra, kim görseydi beni severdir. Ben hangi Müslümanı gördüm onu severdim diyor. Bu neye deralet eder? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duası mustacab olduğu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede bir dua yapsaydı aninde Allah subhanahu aleyhi o daayı kabul ederdir. Birçok var bunun ile Bunlar hepsi mucizelerdir. Allah subhanahu aleyhi bize Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini kıyamet gününde nail eylesin. Ondan bizi mahrum eylemesin. Bu günde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, eğer biz onu seviyorsak, en büyük sevgiyi ağlamakla değil, meded ya Resulullah'la değil, aşkından öldüm ya Resulullah'la değil, neyle olur? Asıl sevgi nedir? İttibaktır. Ona uymaktır. Eğer biz Resulullah'ı seviyorsak, Hakiki sevgi nedir? Sevenden, sevenin sözünden çıkmazsın. Onun için biz Resulullah'ı seviyorsak Allah'tan dua ederiz. Böyle bir resulumuz var bizim için göndermiş onu. Dua ederiz. Onu sevelim. Onun da emirlerine uyanlardan bizi eylesin. Onun emirlerine karşı gelenlerden şeytanın vesilesiyle eylemesin. Evet. Bugün de bu kadar. İnşallah ilerideki derslerde diğer mucizeleri açırlarız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala seyyidin mursalin nebina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmein.